Evet Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını 10. senesinde 4. gününe girmiş durumda. Bir konuğumuz var. Konuk demek de dünyanın en tuhaf şeyi oluyor. Atilla Aksoy'la beraberiz Açık Radyo'nun kurucu ortaklarından ilk gününden beri e, en fazla emeğiyle çalışıyoruz. E, Elini taşın altına koyan tabir caizse kişilerden biri hem programcımız hem de yani yapmadığını bırakmadı ama en büyük özelliklerinden biri de Açık Radyo'nun kendine uygun bir mekana taşınması için bizi dünyada en çok zorlayan kişiydi sonunda çok uzun yıllar sonra gerçekleştirebildik. Hoş geldin Hatila. Seni Günaydın, burada görmek Bu... çok mutluluk veriyor bize. Sesim titreyebilir, e, müthiş bir heyecan. E, yani gerçekten bir e, inanılmaz bir radyo mekanı. E, gözlerimin dolduğunu itiraf etsem, e, <gülüyor> herhalde heyecanımı anlatmış olurum. Yani bir türlü e, <gülüyor> gerçekleştiremiyorduk ama senin de haklı olarak bastırman karşısında da ne yapacağımızı bilemediğimiz yıl günler haylar ve yıllar geçti ama sonunda yaptık ve çok da hoş bir iki detayı da oldu bunun gerçekten Yani bu bir rüyadır gerçekleşmesi gerçekten ve, ve programcılarımızın ve destekçilerimizin de bayağı aynı katkıları da oldu Başta Cem Sorguç yani sonunda şöyle bir espri yaptı Cem. Bir türlü biz geçemiyoruz. Bir seneye geldi neyse tasarımlarını yaptıktan sonra. E, ben bu binayı çizdikten yani sizin için ayarladıktan sonra 26 bin metrekare yer daha yaptım. Siz hala geçemezsiniz dedi. Ama radyo biraz farklı da tabii, tabii. yani... E, Alışkanlıklar da var. <gülüyor> Alışkanlıklar ne de olsa Türk de biraz yani. <gülüyor> müthiş bir aşama, müthiş bir aşama. Yani İstanbul'da yeni bir açık radyo olmuş diyebilirim artık. Yeni sözcüğünün altını birkaç taba çizerek. Çünkü mekanların, insanların moralini, motivasyonunu, pek çok şeyini belirlediğini biliyoruz o inançtayım da. Burada daha da iyi bir radyo olur diye düşünüyorum ya kesinlikle e, bu doğru. Yani ben bu kadar somut olarak hem arkadaşlarımızla da konuşurken kendim de aynı şeyi hissediyorum. Yani sesim farklı çık çıkıyor bu böylesine enerji e, iyi bir mekanda. E, Hı -hı. Çok öyle Çok. ya eski e, mikrofonlarımız filan ama bambaşka Şu, radyo bir radyo gibi bir radyo. Evet. <gülüyor> Evet bunda yani senin büyük moral katkını bir kez daha e, söylememiz gerekiyor. Evet şimdi on sene olmuş bunu başlatıldı ama biz e, başta ilk sana geldiğim günden beri de on sekiz seneye yakın bir zaman geçmiş. On yedi yıl dört ay filan olmuş yani. Kasım mıydı, değil mi? Efendim? Kasım mıydı? Evet Kasım'da yayına geçti ama ondan önce. Evet. Hiç tanışmıyorduk da üstelik doğrudan doğruya çok uzun hocam, sürmedi ama <gülüyor> evet. hocan hocam olan amcanı araya sokak rahmetli Muammer Aksoyu yani benim hocamdı ve en bana metodolojiyi de öğreten adamdı diye. ...en kısa yoldan sana geldiğimi... ...hatırlıyorum. <gülüyor> 90 de gerek yoktu yani... ...mah merak soyu <gülüyor> Olsun ama yine Türk'üz tabii... Evet. ...arada <gülüyor> bir takım... ...aracılar kullanacağız yani. Evet manifestoyu yazarken... ...yani tabii ağırlıkla... ...ben bir kelime üzerine çok durmuştum... ...ve zannediyorum destek programında... O kelimeyle bir bağlantı dünden beri düşünüyorum. Duyarlılık e, evet. üzerine e, e, yani duyarlı insanları da bir araya getirme e, çabasıydı bu. Galiba her sene bunun e, işte on senedir e, bir sınavını veriyoruz U, denilebilir. Kaç kişi duyarlı bakalım bu konuya. <gülüyor> Evet, yani iki kelimenin çok ön plana çıktığı söylenebilir o manifesto çalışmalarımız sırasında birlikte kaleme alırken. Biri de e, haysiyet koymuşuz oraya nasıl soktuysak. Şimdi... Neydi? <gülüyor> çok ilginç bir şey. Yani bu sene e, on, e, kaçıncısı yapıldı hatırlamıyorum. E, Dünya Sosyal Forumu'nun. İki senede bir yapılıyor ve hep öldü ölecek hiçbir hükmü kalmadı dedikleri halde yine on binlerce kişinin büyük bir coşkuyla sürdürdükleri ve bu senede Tunus'ta yaptıkları şeyi izledim. Yani haber ajanslarından filan ana kelime bütün posterlerde yedi dilde filan yazılmış olan kelime dinite haysiyetti. Eh o zaman dedim doğru bir yerden çıkartmışız duyarlılık ve Faysiyet iki kelime bizde ha. epey çalışıyor. Yani doğrusu on sekiz yıla yakın bir süredir ayakta kalması da büyük bir şey. Diye. Bence mucize işte orada bir dostumun lafı vardır. İmkansız olduğunu bilmiyorlardı onun için başardılar diye. <gülüyor> Biraz bence o gün bizler de imkansız olduğunu bilmiyorduk muhtemelen. Evet, buralara nasıl geldim? Sonra tabii başka şeyleri de hatırladım. Mesela geçenlerde biz bir İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 40 yılının töreninde eksik olmasınlar. Bize de ödül verdiler. İKSV'yi yakından Kesinlikle. tanıttık, evet. işte evet. çalışmalar yaptık diye. Daha İKSV'nin adını bile senden duyduğumu hatırlıyorum. Ama buna karşılık mesela Caz Festivali'nin... Programlarını yaptık birlikte. Üstelik ben yıllar sonra evet. <gülüyor> tekrar cazla haşır neşir olmama sebebiyet verdin. Ve bizzat ee, onu gündeme getirdik. Tamam, sen kendi rolünü şimdi bana e, yükledin. Sen beni öyle bir ittin ki radyoya. Ben birdenbire e, bir caz programı yapar, e, yapmak durumuna e, geldim. Ve ilk programımı e, hatırlıyorum. Pazar e, sabahıydı. E, Rode d'endron ve caz e, bahçeleri ya da müzik bahçeleri diye, işte o arada çiçeklere bir evet. vardı falan. E, i̇şte Ses Cesario Evora'da e, yeni çıkmış için kadar caz sayılır o ayrı mesela ama e, öyle daha pop'a yakın şeyler de e, katıyorum biraz çalışıp onun ev telefon numarasını bulmuştum ve ilk programda evinin telefonunu vermiştim. Hiç unutmuyorum çünkü çok kolay bir numara 256 idi. Kapı verdi de. Ee, <gülüyor> evet. 256. Evet, sadece 256. E, sadece 256. Tabii alan kodu dışında. Ee, e, ee, ve çok tepki aldım. Yani olumlu tepki aldım. Aa ne kadar e, iyi çalışmış programı Ne kadar ilginç filan diye. Birdenbire kendimi caz programcısı zannettim. Ee, ed, o da bir 8-10 yıl öyle gitti. Hatta bir dönem e, haftada 6 güne e, çıkarak e, o sayede de biraz cazı öğrenme fırsatım oldu. Evet yani estağfurullah ama yani gerçekten e, radyonun belki de Bunca yıl e, gerisinden bakıldığında en belirgin özelliklerinden biri iki özelliği ne sayabilirim ben bana sorsalar birisi her şeyi yaparak öğrenmenin e, olduğu bir yer olduğunu ikincisi de e, hakikaten e, suç ortağı yapmanın e, mümkün olduğunu gördüm çok, çok insanları doğru, çok doğru. yani böyle bir projeyi e, sen bu konuya pek <gülüyor> <gülüyor> hayatımdaki tek <gülüyor> <gülüyor> ...becerebildiğim organizasyon bu galiba. Ee, çok e, etkili oldu. Yani bugün... E, ...özellikle bu dönemlerde şey yaptığımız zaman... ...Açık Radyon Dinleyici Destek Projesi için... ...dinleyicileri, e, destekçilerimiz gelip konuştukları zaman... Ne, ne kadar bu işin içine katmış olduğumuzu sıradan insanları ve bu işte zeki, nazik ve duyarlı insanları dediğimiz zaman manifestoda bunun gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Yani bu iyi bir suç ortaklığı çok, olmuşa benziyor. Çok, doğrusu. çok, çok büyük başarıdır yani İstanbul'dan, Türkiye'den böyle bir sesin çıkması da bence işte, 20 seneye yakın bir süre. ...gerçekten imkansızın... ...başarılmasıdır diye düşünüyorum. Ne dinleyeceğiz? Ee, sen muhtemelen benden... ...bir Duke flan çalmamı... <gülüyor> ...beklerdin ya da Tony <gülüyor> Scott ama... ...şaşırtacağım seni ve... E, ...Monos Vesi diye bir... E, ...yeni topluluktan ama çok ilginç bir topluluktan... ...işte Norveçliler var, İsveçliler var... E, ...Botsvanalılar var. Yani i̇şte isimden böyle bir Afrika... ...atın evet, isi dağıldı. E, oradan Kalahari diye bir parça dinleyeceğiz ama istersen bir, biraz hikayesini anlatayım. Lütfen. Bu bir 2008'de... bir kültürel değişim programıyla... E, Botswana'ya giden e, ve orada müzik, yerel müzikleri dinlemeye başlayan e, Kuzeylilerin... E, ...keşfettikleri küçük bir amatör iki sanatçı... ...sonra onlarla birlikte bir işte... ...Fusion neyse, World Music nereye adlandırırsan, ...ondan sonra... 2010, ...2011 senesinde... ...bu... The Village adlı... ...ve geçen senenin en iyi, en önemli... ...dünya müzikleri sıralamasında çok önemli bir yere... ...birdenbire oturan... ...yıl sonunda bir... ...bir albümden dinleyeceğiz... ...Kalahari... ...istersen dinleyelim sonra biraz yorumlarız ama... ...Norveç, İsveç ve... Evet. ...bir Botswana... ...birleşme... ...evet ama ondan önce de o Deruni sesinde... ...bizim telefon numaramızı da bir anons edersen... ...belki destek derhal, de derhal. sağlayabiliriz... Ee, ...destek projemiz için... ...arayacağınız telefon... ...tabii 0212 alan kodlu... ...343... 41 41 <tries> Shin wa nana le shami nana le shishakushonga Ah tashi yana mani Shin wa nana le shami nana le shishakushonga Do asiana ni Ah tashi yana mani Do asiana Tell him that you leave a jour and you leave a soul siku I don't when you A donzi fange Evet Mehmet Kalahari e, adlı parçayı dinledik mi onu Svezi eee topluluğundan devrilci adlı e, albümlerinden son derece <gülüyor> etkileyici bir müzik olduğu gibi her zamanki gibi biraz böyle yeni sadaları da tanıtma imkanını hiç kaçırmadığını da görüyoruz <gülüyor> tesadüf diyelim <gülüyor> <gülüyor> takip ediyorsun yani e, edemiyorum itiraf edeyim ama bazen e, itunes vesaire e, yorgun oldum saatlerde gece ileri saatlerinde e, e, işe yarıyor oralarda bakıyorum e, Cazda çok keşfedici yani caz takiminimi çok azalttım onu itiraf edeyim e, orada çünkü okyanusun derinliklerinde yüzebilmek çok zor. E, belli sığ sularda da yüzmüş olduğum için e, fazla açılmıyorum. Dolayısıyla yeni şeyler keşfetmek gibi e, bir bir çaba içindeyim ama e, bu bir de burada beni etkileyen yani Botswana. Norveç, İsveç bunların birleşimi ve bunların gerçekten hepsinin tadının olduğu bir e, fusion evet, çıkması evet, ilginç geldi Hoş yani. Sezarya Eborayı... telefonlarımız çalıyor. Evet çalıyor, çaldırıyorsun. Tekrar söyleyeceğim 0212-343-4141'de Ömer Matrava ve ben Atilla Aksoy. Destek için telefonlarınızı bekliyoruz.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 yıllarca bizim oradaki eski yerimizde durdu. Şimdilik evet, daha henüz taşınmayı tamamlamadığımız için onu asacak tam oturtacak yer bulamadık ama tamam, duruyor. Et. Klasikçiler ya da dünya müzikçileri yok etmesinler. <gülüyor> <gülüyor> Savunuruz. Kendi <gülüyor> kilit altına alabiliriz. Evet caz standartlarını da az buz yapmadık. Yani senin ...senelerce... ...değil mi? Evet, yani, yaklaşık galiba 8 sene mi? Evet 8 o sene bir şey. De, tabii hafta içinde her gün oluşuyor. Bir de cumartesi... jazz tarihi... E, ...diye bir ekstra şey koymam... ...kendime. Sanki... ...süpermermiş gibi hissedip... E, <gülüyor> e, evet ama dinleyiciler... ...şimdi e, görmüyorlar ama...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 ...ben bir hatırlatayım... ...hazır yeri gelmişken... ...çok... ...dikkat dinleyicilerin... ...pek çoğunun dikkatinden kaçmamış olan... ...reklam ayrıca... ...Pembe Panter'de Atilla Aksoy'un... ...bir buluşudur... <gülüyor> ...ve çok sık gündeme geliyor... ...her hmm. zaman birisi ne kadar ilginç... ...onla girmek... ...diye söylüyorlar... ...bunu da galiba ilk defa söylüyorum... <gülüyor> böyle de bir şey var. Atıl Aksoy'la konuşmaya devam edeceğiz birazdan. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği